Ey canım Yeah, Hay hay saçar şu yoksul elimiz Hey canım, hey canım saçar Radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Bu hafta programa sözleri muhiyye ait olan bir nefesle başladık. Dinlediğimiz kayıt Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu'nun 2000'li yılların başında Köln'de bir kilisede verdikleri konserdendi. Ki önceki programlarda da bu konserin kayıtlarından örnekler dinlemiştik. Aslında ben bu hafta farklı bir program hazırlamayı düşünmüştüm sizlere. Fakat bu kararımı son anda değiştirerek farklı bir liste hazırladım. Ve sıradaki türküye geçmeden önce ben kısaca bir açıklama yapma gereği duyuyorum. Bu program bir Anadolu halk müziği programı. Dolayısıyla belli sınırları var ve o sınırların ötesine geçmek, sık sık o sınırları ihlal etmek pek yerinde bir şey değil. Temelde eğlencelik bir program bu. Bu bakımdan ben siyasi konulara ya da halk müziğiyle ile doğrudan alakası olmayan başka meselelere girmekten hep imtina ettim. Bu konularla ilgili konuşmamaya özen gösterdim. Zaten bir saatlik bir programda öyle çok çetrefilli konulara girmek de mümkün değil. Üstelik yanlış anlamaları da beraberinde getirebilecek bir şey. Fakat bu hafta programın başında burada yapılan işle de doğrudan bağlantılı olduğu için bahsetmeden geçemeyeceğim bir mesele var. Malumunuz Sivas katliamının yıl dönümüydü 2 Temmuz. Orada yaşananlar yıllardır içimizi kanatan ve bundan sonra da içimizi kanatmaya devam edecek olaylar. Özellikle de benim gibi halk müziği dinleyicileri, muhitleri bu olayı çok daha sık hatırlıyorlardır. Muhi Sakar, Suyu Hasret Gültekin'i, Mesih Miçimen'i dinledikçe ya da onların türkülerini başkalarının yorumlarından dinledikçe. Uşakatlığımız zaten başlı başına lanet bir olayken başka lanet bir olay daha yaşanmış. Madımak oteli ve altındaki kebapçı sonunda kapatılarak bir kültür merkezi açılmış oraya. Aslında oranın bir kültür merkezi yapılması bile bence doğru değilken çünkü öyle bir olayın yaşandığı bir mekanın kültür merkezi yapılması bence doğru değil. Yıllardır söylendiği gibi bir müze ya da Orada yaşanan Melun olayı unutturmayacak herhangi başka bir şey yapılması gerekirdi orada. Bu da yine göz ardı edilebilir belki. Fakat tanımlamaya kelime bulamıyorum ama yaşanan rezalet çok çok daha büyük. Çünkü orada yaşamını yitiren aydınlarımız, sanatçılarımızın adı yanına oradaki saldırıda fail olarak bulunan iki kişinin de ismi yazılmış. Ben olayın ayrıntısına vakıf değilim. Yani da mı yanarak öldü nasıl öldüler bilmiyorum açıkçası. Fakat böyle bir rezaleti gerçekten insanın kabullenebilmesi, buna suskun kalması mümkün değil. Bu 2. Dünya Savaşı'nda toplama kamplarında katledilen Yahudiler için bir anıt dikip o anıta da Hitler'in heykelini kondurmak ya da adını yazmak gibi bir şey. Basında da açıkçası ben aradım taradım birkaç yere bakındım internetten bu konuyla ilgili sağlıklı bilgiler almak için. Fakat ne yazık ki yeteri kadar üzerinde de durulmamış sanırım dün ve önceki günlerde. Ama okuduklarımdan ve duyduklarımdan anladığım şu ki bu anıtı insanlık için yaptık. Orada ölenler de insandı gibi bir açıklamaya dayanılmış sanırım. Yani gerçekten böyle... İpe sapa gelmez laflarla, saçma sapan tavırlarla, üsluplarla zaten incinmiş olan insanları bizim gibi zaten bu konunun acısını, üzüntüsünü hep taşıyan insanları kat pe kat daha fazla üzüyorlar ve orada hayatını kaybeden o değerli insanların anısına da büyük saygısızlık yapıyorlar. Bu benim çok kanıma dokunuyor. Gerçekten benim bir vatandaş olarak kesinlikle affetmeyeceğim bir şey bu. E zaten oradaki mesele de aslında dediğim gibi programın başında da siyasi konulara girmek istemiyorum ama Alevi-Sünni çatışması falan filan da değil temelde. Son yıllarda çarşaf çarşaf ortaya dökülen artık çağımızdaki iletişim araçlarının da etkisiyle gizlenemeyen, saklanamayan hemen hemen herkesin artık malumu olduğu meseleler temelde orada. Bu gibi şeylerin yaşanmasına sebep olan onları hiç burada dile getirmeye bile gerek yok. Programa böyle can sıkıcı bir biçimde başlamak istemezdim. Ama gerçekten bu rezaleti kınamadan zaten 93 yılında yaşanmış olan bu acının hala izleri tazeyken yaşanan böyle bir rezalete de sessiz kalmak ya da bir şey söylememek gerçekten mümkün değil. Aslında konuşmaya başladığım zaman susmadan uzun uzun cümleler kurabilmeme rağmen bu konuda hakikaten ne diyeceğimi bilemiyorum. Ama şunu çok iyi biliyorum ki benim gibi düşünen insanlar ve bu ülkede yaşayan duyarlı hemen hemen herkes sanırım çok incinmiştir bundan. Ve medyada da doğru düzgün bu konuyla ilgili haber bulamamak çok çok daha üzücü bir şey. Bu konu üzerine konuşmakta her zaman çok zorlandığım bir şey. O yüzden zaten sıkıcı bir biçimde programa başladım. Daha da sıkıcı olmamak için şimdi türküyü dinleyelim istiyorum. Programı Zahit Bizi Tan Eyleme isimli nefesle açtık. Şimdi de Ey Zahit Şaraba Eyle İhtiram isimli nefesle devam edeceğiz. Ki onun da sözleri harabiye ait. Ve yine Aynı konser kaydından Erkan Uğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu'nun yorumuyla dinleyeceğiz. Ey Zahid şaraba eyle ihtiram. Ehline helaldir, na ehle haram Biz geçeriz, bize yoktur vebali Ehline helaldir, na ehle haram Biz geçeriz, bize yoktur vebali Şeris şarap içmesek oluruz dünçarım azap. Senin aklı nermez bu başka hesap meyhanede bulduk biz bu gemali. Senin aklı Aşka hesap meyhanede bulduk biz bu kemal Bekle ki içesin öbür dünyada Ah oh, harabi bundan ziyade Çünkü bilmez hara bile helalim Ah oh, harabi bundan ziyade Bilmez haram bile Dinlediğimiz türküde 15 lik ve 7 lik ölçüler kullanılıyor. Aslında türkünün ölçüsünü 37 likte yazma mümkün ama o kadar karmaşık işe gerek yok sanırım. 15 lik kısmın usulü 2 3 3 2 2 3 7-8'lik kısmın usulü ise 2-2-3 Şimdi de sırada bir Sivas Türküsü var. Feyzullah Çınar'dan TRT Müzik Dairesi derlemiş. Ölçüsü 18'lik, usulü ise 2-3-2-3 Ve Ayfer Vardar'ın demo kayıtlarından birinden dinliyoruz. Geldim şu alemi ıslah edeyim. Müzik Sermayemden zarar gördüm sonradan. Yaramadı tuzları İki dilli şuca Hilim sözleri Heyecan sözleri Durdukça kar etti Cana sonra Cana sonra da durdukça kâretin cana sonra. Da. Noksani isimli şaire aitti. Noksani hakkında yapılmış bir çalışma da var. Önceki programlarda künyesini aktarmıştım. Hatta bu türkünün de sözleriyle ilgili yorumlarımı da paylaşmıştım sizlerle. Vaktiyi kullanmak adına onları tekrarlamayacağım burada. Şimdi Sivas'ta kaybettiğimiz aşıklarımızdan biri olan Muhlis Akarsu'nun iki türküsünü dinleyeceğiz. Bunlardan ilkini... Akarsu Türküleri isimli albümden Erdal Erzincan'ın yorumundan dinleteceğim sizlere. Türkünün ismi Güzel Dost. Bu arada bu türküyü Muhlis Akarsu kendisi de cira ediyor. Muhabbet serisindeki albümlerden birisindeydi o icra. Merak eden dinleyiciler Muhabbet serisindeki o yorumu da dinleyebilirler ki gerçekten Muhlis Akarsu'nun yorumu müstesna. Ama şimdi demin de ifade ettiğim üzere Erdal Erzincan'ın yorumundan dinliyoruz. Güzel dost. Başkınlarına narına, Ben garibim, sen garipsin Güzel dost, güzel dost Neler vermezdim senin uğruna, dost uğruna Ben garibim sen garipsin güzel durus güzel durus güzel durus güzel durus Ben garibim sen garipsin güzel durus güzel durus güzel durus güzel durus Ateşiyle dumanı Dumanı Ben başka tanırdım ikrar imanı, imanı Sen kaldırdın gönlümdeki gümanı Dost gümanı Ben garibim sen garipsin güzel dost güzel dost güzel dost güzel dost. Ben garibim sen garipsin güzel dost güzel dost güzel dost güzel dost. Kar suyum yaramız çok derinden Derinden Bir olsaydık yer oynardı Yerinden Yerinden Öldüğümü duyar isen Garibim sen garipsin güzel duruz güzel duruz güzel duruz güzel duruz Ben garibim sen garipsin güzel duruz güzel duruz güzel duruz güzel duruz Dediğimiz türküyü Muhlis Akarsu'nun da icra ettiğini söylerken Muhabbet serisinde Ben Garibim ismiyle not edildiğini söylemeyi unutmuştum. Belki önceden dinlememiş olan dinleyiciler olursa Bu isimle ararlarsa daha rahat bulurlar. Sivas olayından bahsederek konuyu açtım. Ve ilk anonsta Muhlis Akarsu'nun Nesim Çimen'in Hasret Gültekin isimlerini andım. Fakat Sivas'ta kaybettiğimiz önemli Değerler sadece onlar değil şüphesiz. Örneğin benim çok sevdiğim şairlerden Metin Altaok ve Behçet Aysan da Madımak Oteli'nde kaybettiğimiz değerlerimizden. Hatta özellikle Metin Altaok benim çok okuduğum şiirlerini gerçekten sevdiğim ve hatta ilk okuduğum yıllarda ezberlemeyi amaçlamasam da şiirlerini ezberlemiş olduğum şairlerden birisi. Belki Metin Altıok ve Behçet Aysan'dan da şiirler okumak yerinde olabilirdi bu programda. Fakat mikrofon karşısında şiir okumak bana biraz yapay geliyor. Daha da önemlisi iyi şiir okuyabilen birisi değilim. Bu canım şairlerin o güzelim şiirlerini berbat bir şekilde okuyarak keyfinizi kaçırmak istemiyorum. Zaten onların eserleri de bizi beklemekte ve ulaşması da çok zor değil aslında. Bu bakımdan elimden gelen sadece onların anısının hala ne kadar sıcak olduğunu dile getirmek burada. Zaten bundan daha fazlasını yapabilsen bile onlar için az kalacağından sanırım bununla yetinmek de yerinde olur. Şimdi sırada Sabahat Akkiraz'ın yorumuyla dinleyeceğimiz bir muhlis akarsu türküsü var. Bu da yine Akarsu Türküleri isimli albümden. Bu kayıtları tercih ettim çünkü henüz bunları sizlerle paylaşmamıştım. Ama bu türkülerin başka yorumları da var şüphesiz. Şimdi dinleyeceğimiz Muhlis Akarsu türküsünün ismi ise Karnı Büyük Koca Dünya. Müzik Karnı büyük koca dünya Dünya dünya yalan dünya Beni benden alan dünya Haksızlara kalan dünya Dünya dünya yalan dünya Beni benden alan dünya Haksızlara kalan dünya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 Şimdi de Selda Bağcan'ın yorumuyla Koçero isimli albümden söz ve müziği Cengiz Özkana ait olan bir türkü dinleyeceğiz. Bu albümü ilk dinlediğimde Cengiz Özkan henüz meşhur olmamıştı dolayısıyla söz ve müzik yazarı benim dikkatimi çekmemişti. Fakat sonradan albümü tekrar elime aldığımda söz ve müzik yazarının Cengiz Özkhan olduğunu fark ettiğimde acaba bir isim benzerliği mi yoksa gerçekten Bizim tanıdığımız meşhur olan Cengiz Özkan mı diye tereddütte kalmıştım. Radyoda Cengiz Özkan'la sohbet ettiğimizde ona bunu sormuştum. Yani bu türkünün söz ve müzik yazarı siz misiniz yoksa bir isim benzerliği mi diye. Bu türkünün söz ve müzik yazarı bizim tanıdığımız Cengiz Özkan'ın kendisiymiş. Kendisi her ne kadar bunu icra etmiş olmasa da. Şimdi dinleyeceğimiz bu kaydın da aslında aranjmanı benim pek hoşuma gitmiyor itiraf etmem gerekirse. Fakat Sivas'la ilgili güzel bir türkü olduğundan listeye aldım yine de. Bu vesileyle o türküyü de sizlerle paylaşmış oluyorum. Selle Abarcan'ın yorumuyla dinleyeceğimiz bu türkünün ismi Canımı Yakanlar Baktı Dumana <Gülüyor> zeytus insan insana zulüm yapmaz eytus insan insana can veririz cana Yakıp duman Duman baktınız Yetmedi mi bir de Alkış tuttunuz Sonra birer masum Olup çıktınız Sonra birer masum Olup çıktınız Can veririz cana Dinlediğimiz türkünün aksak olan kısımları 7-8'lik ölçüye sahipti. Usulü ise eğer yanlış saymadıysam 3-2-2 idi. Programın sonuna ayırdığımız bölümde bu hafta Nesim İçimenden türküler dinlememizin uygun olacağını düşündüm. Ki bayağı zaman olmuş Nesim İçimenden türkü dinlemeyeli sanırım 4 ya da 5 yıl kadar. Programın ilk yıllarında Nesim İçmenden türküler dinlediğimizde onun cura çalış tekniğinin üzerinde durulması gereken bir husus olduğunu dile getirmiştim. Özellikle de şelpe tekniğiyle ilgili çalışmalar yapanların sanırım çokça başvurdukları bir kaynak olsa gerek Nesim İçmen. Bu konuda kesin yargılarda bulunarak konuşmuyorum. Çünkü açıkçası konunun uzmanı olmadığım için o çalışmalarda ne kadar Nesli Miçimen'e gidiliyor, ne kadar Ramazan gün göre başvuruluyor bunlar ciddi meseleler. Ama nesim Miçimen'in çalış tekniğinin özellikle 20. yüzyıldaki halk müziği tarihinde önemli bir yeri olduğu tartışma götürmez bir husus. Bunun dışında nesim Miçimen'in önem arz eden başka yönleri de var. Şöyle ki, Birçok şahane türkünün derleyicisi ya da kaynak kişisi Mesih-i Örneğin şu diyari Gurbetelde ayrılık hasretlik kâr cana, bu dünyanın devranına aldanma gönül aldanma, daha senden gayrı aşık mı yoktur, deli gönül yine ahuzar oldu, en bilinenlerinden. Bunların kimisini derlemiş, kimisine kaynaklık etmiş, aşık Mesih-i Çimen. de topluca dinlediğinizde fark edebileceğiniz gibi, Genelde toplumsal konularla ilgili meselelere değinmiş. Ama elimizdeki kayıtların büyük kısmı bu konularda cira edilmiş olsalar da onun repertuarının sadece bundan oluşmadığını kaynaklık ettiği ve derlediği türkülerden çok rahat anlayabiliyoruz zaten. Önceki yıllarda Aşık Nesimli biçimenin kalandan çıkan Ayrılık Hasretli Kar isimli albümünden türküler dinlemiştik. Bu hafta Aç Uyanırsa Tokuyer isimli albümünden iki türkü paylaşacağım sizlerle. Bunlardan ilkinin ismi Adem'den Geldik. Sen de bende adımdan geldi kadimden geldi Ne cahur Müslümansın nefsin başbışı sen de bende adımdan ben geldi Bu müslüman sen de sen baş düşüş sende ben de kardeşmadım den geldi. Zati halimindir bir Allah'ımız birdıra fat ha onun neceği gör düşünsen de bende adımdan geldi insan sıfatı ha onun neceği gör düşünsen de bende kardeş adımdan geldi Mezdes efasını kormuşlar, keyfin çatmışlar. Gelin ilerisin, görün kardeşler. Düşünsen de bende adım den geldi. Gelin derlesin, görün kardeşler. Düşünsen de bende adım ben geldi. Cemde ol camide kiliseden o dürüstlükten geçer halka doğru yol halka doğru yol. Nesimi kardeşin sarıladım gel Düşünsen de bende geldim ben geldim. Nesimi kardeşin sarıladım gel. Şen derdinden kardeşadımdan geldim. Benim için programın son türküsünü dinlemeden önce Sivas Katliamı ile ilgili başka şeyler söylemek istemiyorum. Çünkü zaten her şey ayağan beyan ortada. Bunun bir vahşet olduğu, üzerinden uzun zaman geçse de silinmeyecek bir kara leke olduğu tartışma götürmez bir şey. Orada kaybettiğimiz insanlarla ilgili benim söyleyeceklerimin sanırım çok bir önemi de yok. Çünkü zaten onların yaptıkları işler, bize bıraktıkları güzel şeyler ortada. Sadece onları paylaşmak ancak elden geliyor. Bu konuda incinen herkese sabır diliyorum tabii ama özellikle orada yakınlarını kaybedenlerin bu son olaydan sonra Allah yardımcısı olsun diyorum. Gerçekten onların çok daha fazla desteğe, özene ihtiyacı var. Umarım güçlerini yitirmezler Bunun dışında da Bu konuda umarım şöyle olur umarım böyle olur Gibi ümit dolu Cümleler de kurmak istemiyorum Dinleyeceğimiz son türkü nesim Miçime'nin yine Aynı albümünden Yani Aç Uyanırsa Toku Yer isimli albümden Türkünün ölçüsü 5-8'lik Usulü ise 2-3 Şeklinde akıyor Ve Mesih Miçime'nin yorumundan Dinleyeceğimiz bu son türkünün ismi ise Kardeş katili. Bu haftaki destekçilerimiz de yine birçok haftada olduğu gibi Gülsen Turhan ve Tufak Turhan'mış. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Sağ olsunlar. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın. kendine aç gözünü bak kendine insan sıfatından utan olmasın kardeş katili işte senin büyük hatan olmasın kardeş katili işte senin büyük hatan okuyu bildim görürsün neden böyle kör gidersin Haşa ki sen bir hayvansın Hazretin Adem'dir atan Haşa ki sen bir hayvansın Hazretin Adem'dir atan İnsan ne yiğit ne de kurtur? Gerçekleri gören merttir Sizi aldatan da hem de birbirine çatan Sizi aldatan faşisttir hem de birbirine çatan Gelin uymayın hayine, gelin uymayın hayine Halkı hazırla yarına Bir göz at sağı soluna, görün kimdir bizi satan Bir göz at sağı soluna, görün kimdir sizi satan Gerçeği gör olma hain, gerçeği gör olma hain, as perişan emindeyim. Nesi midir odur şahin, halkın bakçaysından ötayım. Nesi midir odur şahin, yoksul bakçaysından ötayım. Dile titrişimler. Hazırlayan ve sunan Emre Dağtaşoğlu.